Doğu Avrupa. 15. yüzyıl ortalarında Doğu Avrupa'da siyasi vaziyet şöyleydi. Altınorda devleti eski şatafatlı günlerini arıyor ve bu amaçla eskiden hükmettiği sahaları tekrar alabilmek için büyük çaba sarf ediyordu. Doğu Avrupa hakimiyeti için en büyük rakipleri ise Jagiellon hanedanının yönettiği Polonya krallığı ve Litvanya Grand düklüğünden oluşan Lehistan idi. Bu iki büyük gücün yanında Altınorda devletinden bölünmüş Kazan... Astrahan ve Kırım Hanlıkları bölgede tutunmaya çalışıyordu. Kırım Hanlığını yöneten Giray Hanedanı, Altın Ordan'ın Büyük Kağan'ı Batu'nun kardeşi Tukay Timur soyundan gelmekteydi. Bu genç hanlığın en büyük müttefiki ise yeni yeni güçlenen ve büyüyen Moskova Künezliği idi. Moskova-Kırım ittifakının ne Lehistan'a ne de Altın Ordu'ya karşı bir şansı vardı. İki büyük devletin baskısına karşı koymak onlar için hayli zordu. Hal böyleyken Osmanlı'nın bölgeye gelmesi duruma farklı bir şekil verdi. Fatih Sultan Mehmet 1475 yılında Kırım Hanlığını itaat altına aldı ve Karadeniz ticaretine hakim olmayı başardı. Fatih'in Boğdan üzerinden Karadeniz'de emelleri olan Lehistan'a karşı doğal olarak cephe alması ve kendine bağlı Kırım Hanlığına sahip çıkması Moskova Kırım hattını rakiplerine karşı kuvvetlendirdi. Böylelikle iki genç devlet varlıklarını garantiye aldılar. Osmanlı'nın Karadeniz'in kuzeyi için uyguladığı politika belliydi. Osmanlı Devleti, Karadeniz'de kendisinden başka devlet ve pay ortağı istemiyordu. Doğu Avrupa'da ise adı geçen devletler arasındaki bölünmüşlüğün devam etmesine yönelik politika izliyordu. Bölünmüşlük devam ettiği sürece kuzeyi kontrol etmek kolay olacaktı. Kırım hakimiyeti sayesinde de istediği bu dengeyi kolaylıkla sağlıyordu. 1505 yılında Altın Orda Devleti ortadan kalktı. Bölgeye hakim olma konusunda müttefik olan Moskova ve Kırım bir anda karşı karşıya geldi. 1514'te Kırım tahtına geçen Mehmet Giray vaziyeti değerlendirmeyi bildi. Mehmet Giray'ın amacı Altın Ordu Devleti'ni Kırım merkezli olarak tekrar ihya etmekti. Bu amaçla Rusya'nın üzerine amansızca seferler yaptı. 1516 yılında Riyazan'a ve ertesi yılda Tula taraflarına akınlar yaptı. 1519 yılında Moskova Kinezi Vasili'ye zorla anlaşma masasına oturttu. 1520 yılında büyük bir sefere çıkan Han, Moskova'ya girip burasını zapt etti. Bu müthiş istila Ruslara toktamış ve Batı günlerinin korkusunu tekrar yaşatmıştı. Mehmet Giray kardeşinin de kazan tahtına oturtmayı başardı. 1522 yılında ise yine büyük bir seferle Astırahan'ı almayı başardı. Alınan yerlerde Osmanlı padişahı adına hutbeler çoktan okutulmaya başlamıştı. Osmanlı, Kırım kendisine itaat ettiği sürece durumdan memnundu. Ama Mehmet Giray'ın daha tahta çıkarken bu Sultan Selim'i haber vermemesi onun hakkındaki şüpheleri arttırıyordu. Aynı şüphe Kanuni devrinde de devam etti. Ki kafasında altın ordayı tekrar kurmak olan Mehmet Giray, zaferlerin vermiş olduğu güçle kafasına göre hareket ediyordu. Bu da Osmanlı'nın Ruslara tamamen cephe almasını şimdilik engelliyordu. Tabi Ruslar yarın bir gün Lehistan için denge unsurda olabilirlerdi. 1523 yılında Mehmet Giray, Nogaylar tarafından öldürülünce Kırım Hanlığı sıkıntıya düştü. İstanbul, Han olarak Saadet Giray'ı atadı. Bu sırada İslam Giray isyan etti ve Kırım'da taht kavgası başladı. Elbette bu Moskova'nın işini yaradı. Ruslar hakimiyet alanlarını genişlettiler. 1532 yılında Sultan Süleyman, Kırım tahtına sahip Giray'ı atadı ve ona büyük destek verdi. Bu destekle Moskova'ya karşı hücuma kalkmaya karar veren Han hazırlıklara başladı. 1535'te ise Kazanlılar isyan ederek girayı tekrar geri getirdi. Güneyden sahip Giray, Volga üzerinden Safagiray çok güçlü akınlar yapmaya başladı. Birçok şehirle beraber Novgorod bile zapt edilip yağmalandı. 1541 yılında Safagiray kendi kuvvetleri ve Osmanlı kuvvetleriyle Moskova seferine çıktı. Riyazan, Seversk, Odoev Bielev gibi şehirleri yağmaladı. Moskova'ya da girdi ama ardından geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilmenin sebebi Nogaylardı. Kırım'ın arkasında Osmanlı gücü vardı ama düşmanı da çoktu. Moskova Knezliği, Hane karşı Kazan ve Astrahan'daki muhaliflerle ittifak halindeydi. Aynı zamanda steplerde yaşayan Nogaylarla da sıkı bir ittifak yapmışlardı. Hatta Kuzey Kafkasya'daki Çerkeslerin bir kısmıyla da anlaşmışlardı. Özellikle Nogayların baskısı Rusların lehine işleri kolaylaştırıyordu. Bunca baskı arasında Kırımlıları tarih sahnesinde tutan şey Osmanlı desteğiydi. Bu destekle beraber 1549 yılında sahip giray her şeye rağmen Astrahan'ı da almayı başardı. Böylece Osmanlı'ya bağlı Kırım Türkleri Astrahan ve Kazan hanlıklarını kendine bağlamış, Nogay ve Çerkesleri zor da olsa ezmeyi bilmişti. 1549'da Sahip Giray bir anda bağımsızlığa yeltendi. Bu durumu affetmeyen Osmanlı onu boğdurup yerine Devlet Giray'ı geçirdi. Rusların tarafında da kayda değer gelişmeler vardı. 1547 yılında kendini ispatlayan ve büyük zaferler kazanan 4. İvan, ilk Rus çarı olarak taç giydi. Rusların devri yavaş yavaş başlıyordu. Korkunç lakabıyla bilinen 4. İvan, büyük bir ordu toplayarak 1552 yılında Kazan'ı kanlı bir savaşın ardından kendisine bağladı. Elini çabuk tutan İvan, müttefikleriyle hareket ederek Astrahan'a yürüdü. 1556 yılında uzun çarpışmalar sonucunda Astrahan da Rusların eline geçti. Ruslar Volga'nın ardından daha güneye de inmeye başlamışlardı artık. Nogayların, Don Kazaklarının ve Çerkeslerin çoğu Ivan'a tabiydi. Doğu Avrupa'da tarihi değişimler olmaktaydı. Bunların hepsi Karadeniz'in tehlike altında olması anlamına geliyordu. Karadeniz'in tehlikeye düşmesi, şimdiye kadar kuzey politikasını Kırım Hanlığı üzerinden yürüten Osmanlı İmparatorluğunu endişelendirdi. Gücünün zirvesinde olan Orta Avrupa'da, İran'da, Akdeniz'de, Hint Okyanusu'nda ve daha nice diyarlarda savaştan savaşa koşan Osmanlı'nın kuzeye bizzat el atması gerekecek gibi görünüyordu. Osmanlı-Rusya temasları Korkunç Ivan Osmanlı ile direkt karşılaşmaktan çekiniyor ve korkuyordu. Daha Türk İmparatorluğu'yla baş edebilecek güçte de değildi. O yüzden taarruz kuvvetlerini Baltık tarafına kaydırdı. Devlet Giray ise 1557 yılında büyük bir sefer tertip edip Moskova'ya yöneldi. Ama batıdan Kazaklar, doğudan Çerkesler saldırıya geçince geri çekilmek zorunda kaldı. Ruslar artık Kırım akınlarını kolaylıkla engelliyor, hatta kendisine bağlı olan Nogay, Kazak ve Çerkeslerle Kırım'ları kendi topraklarında vuruyorlardı. 1559 yılında Dimitraş önderliğinde Kazaklar ve bir grup Çerkes Azak Kalesi'ni kuşattı. İlk kez Ruslara bağlı bir kuvvet direkt Osmanlı merkezine bağlı bir yere saldırmaktaydı. Ateşli silahlarda uzman olan Osmanlılar rakibi kolaylıkla yenmişti. Ama haber İstanbul'da sinirleri bozdu. Ardından 1560 yılında Moskov Bey'in Nogaylar, Çerkezler ve Kazaklarla birleşip Kırım'a yükleneceği haberi gelince Osmanlı padişahı Donalmanın hazırlanmasını ve sefere gidilmesini emretti. Kazaklar gerçekten o yıl saldırı için harekete geçtiler. Ama donanmanın Kırım Hanı'nın yardımına gelmesiyle çekilmek zorunda kaldılar. Çar İvan'da mektuplar yazarak olayın kendisiyle alakası olmadığını, kazakların kafasına göre hareket ettiğini Türklere söylüyordu. Görüleceği üzere korkunç İvan hala Osmanlı'yı karşısına almaktan çekiniyordu. Duruma müdahale etmeye karar veren Sultan Süleyman 1562'de Avusturya ile barış yapılınca derhal kolları sıvadı. Padişah devlet gireye haber yollayıp hazır olması gerektiğini söyledi. Padişah Kazakların ya da Nogayların değil, direkt Rusların üzerine yürüyecekti. Astırahan'a sefer düzenleneceğini ve Osmanlı ordusunun hazırlanacağını belirtti. Hatta orduda şehzadelerden birinin de olacağını söyledi. Kanuni'nin amacı Rusların tehdit ettiği ve elinde tuttuğu ticaret yolunu açmaktı. Yapılan plan uyarınca yola çıkacak olan ordu kırıma çıkarma yapacak, oradan Azak kalesine varacak, küçük gemilerle Don nehrini kat edecekti. Don ve Volga'nın her iki tarafına karşılıklı iki kale yapılıp kalelerin olduğu taraftan bir kanal açılıp nehirler birleştirilecek, ardından Astrahan alınacak ve bölgeye bir kale daha yapılıp Don Volga havzası direkt Osmanlı merkezine bağlanacaktı. Bu karar Kırım Hanı devlet girayı şok etti. Bu denilenler yapılırsa Kırım Hanlığı bir anda Osmanlı eyaletine dönüşebilir ve kendisi de tahtından olurdu. Onun isteği Osmanlı'dan yardım alıp bölgeyi kendi ordusuyla almaktı. Derhal Korkunç İvan'a haber yollayıp Osmanlı'nın planını anlattı. Ardından kendi teklifini kabul etmesini yoksa Osmanlı'nın üzerine geleceğini belirtti. Bunun üzerine İvan Kırım'a vergi vermeyi kabul etti. Devlet giray öte taraftan Sultan Süleyman'ı Rusya'ya yapılacak seferden vazgeçirdi. İki yıllık barışın ardından Kırım Hanı Ruslara saldırmak için Osmanlı'dan yardım istedi. O sırada başka seferlerle uğraşan Osmanlı, Hanı akınları kendi yürütmesini söyledi. Devlet giray akınlar yaptı ama başarısız sonuçlarla geri döndü. Kırım Hanı'nın tek başına yeterli gelmeyeceğini anlayan ve bölgeye direkt Osmanlı hakimiyetini yerleştirmeyi iyice kafaya sokan Sultan Süleyman, Astrahan ve Kazan'ı doğrudan Osmanlı toprağı yapmaya kararı verdi. Lakin şartlar ihtiyar ve yorgun sultanı zorla Zigetvar seferine sürükledi. Bu sefer onun son seferi olmuştu. Çılgın proje. Astrahan önemli bir ticaret merkeziydi. Orta Asya ve Avrupa arasındaki akış buradan sağlanıyordu. Buranın Ruslarda olması herkesi rahatsız etmekteydi. Şeybani Hanı bu duruma müdahale için ardarda yeni sultan II. Selim'e mektuplar yazdı. Rus hakimiyetine giren Müslümanlar ve Türkler de yardım istiyordu. İş iyice ciddiye bindi. İkinci Selim'in sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa otoritesini iyice kurduktan sonra Osmanlı'nın savaştığı devletlerle sulh anlaşmaları yaptı. Yapılan barışlarla beraber çoğu cephede savaş durdu ve Osmanlı divanı artık Rus meselesini ana gündeme aldı. Sokullu 1563'te yapılan teşebbüsü tekrarlamayı düşünüyordu. Kendisine yapılan muhalefet çok olmasına rağmen İkinci Selim'i ikna etti ve Osmanlı kaynaklarında Ejderhan Seferi olarak geçen seferi başlattı. Osmanlı'nın bu seferden beklentisi çoktu. En büyük amaç o devirde imkansız ve dahiyani bir fikir olarak görülen bir kanalla Don ve Volga nehirlerini birbirine bağlamaktı. Böylece Osmanlı çok arzuladığı Azerbaycan ve İran topraklarına gemileriyle kolaylıkla girecek, Safevileri yok edebilecekti. Kafkasya'nın tamamı Hazar Denizi sayesinde kolayca hakimiyet altına alınabilecekti. Ayrıca Orta Asya'daki Türklerle daha sağlıklı bir irtibat sağlanacak ve Osmanlı hükmü Asya'nın içlerinde de hissedilecekti. Ruslar tehlike olmaktan çıkacak, oluşturulacak savunma hatlarıyla kuzey iyice güvenceye alınacaktı. En önemlisi de ticaretten gelen para tamamen Osmanlı'ya akacaktı. Sokullu, Kefe'ye bölgeyi çok iyi bilen Çerkes Kasım Paşa'yı atayarak işe koyuldu. İmparatorluğun her köşesine sefer emirleri yollandı. Anadolu ve Rumeli sancaklarındaki sipahilerin hazır olmaları istendi. Yeni gemiler yapıldı ve donanma Karadeniz'e yollandı. Anadolu'dan ve daha birçok yerden erzak ayarlanıp Azak Kalesi'ne depolandı. Kuzey sınırındaki kalelere muhafızlar dolduruldu. Kanal açmak için gerekli envanterler ve teknik eleman deniz yoluyla bölgeye sevk edildi. İstanbul ve İmparatorluk sefer için gece gündüz çalışmaktaydı. Kırım hanı da askerlerini hazır ediyordu ama padişahın seferden vazgeçmesi için her türlü bahaneyi de uydurmaktaydı. Yaklaşık 10-15 bin sipahi, 2-3 bin yeniçeri deniz yoluyla 1569 yılının sefer mevsiminde kefeye çıktı. Normalde sadece bir beyler beynin emrindeki kadar asker yollanmasının sebebi Kırım askerinin olması ve bölgedeki diğer müttefiklerdi. Tabii binlerce işçi de ordunun yanında sefere gidecekti. Kırım hanı ve Osmanlı ordusu karadan ilerlemeye başladı. Toplar ise gemilerle Azak kalesine ulaştırıldı. Ordu 40 günlük yiyecek alıp ihtiyatlı bir şekilde yola koyuldu. Her an bir Rusya'da Kazak saldırısı olabilirdi. Ama hayret verici bir şekilde kimse saldırmadı. 5 haftalık yürüyüşün ardından Don ve Volga arasındaki en dar noktaya gelindi ve kanalın yapımı için Haziran başında ilk kazma vuruldu. Osmanlılar 3 ayda kanalın üçte birini kazdılar. Rusya askerlerinin çoğu Baltık'ta olduğu için İvan bölgeye müdahale edemiyordu. Zaten Osmanlı'ya karşı tek de savaşamazdı. Derhal İran'a haber yolladı. Durumun ciddiyetini gören Safevi şahı hazırda bekliyordu. Bunu bilen Osmanlı da Erzurum ve Van'da tetikteydi. Türkistan hanı da Osmanlı'ya söz vermişti. İran saldırıya geçerse onlara arkadan saldıracaktı. Görüldüğü üzere herkes silahını çekmiş tetikte bekliyordu. Kanal kazma işi çok yavaş gidiyordu. Kuzeyin soğuğu yaklaştıkça asker arasında homurtular da arttı. Kırım Hanı sefer başarısız olsun diye elinden geleni yapmaktaydı. Hanın askerleri Osmanlı kıtalarının arasına girip askerleri bu soğukta donup ölecekleri, yiyecek yemek bulamayacakları konusunda korkutuyorlardı. İsyan an meselesiydi. Kasım Paşa gemileri karadan yürütüp Volga nehrine çıkarmayı düşündüyse de Kırım Hanı ve Astrahan'dan gelenler onu kanalı açmaktan vazgeçirdi. Aynı zamanda Astırahanlılar ve bazı Nogay kuvvetleri şehir yakınlarında paşa ile birleşmeyi vaat etmekteydi. Paşa da önce Astırahan'ı almaya karar verdi. Kasım Paşa ordusuyla Astırahan'a vardı. Oradaki Türkler orduyu büyük bir sevinçle karşıladı. Ruslar ise kaleye çekilip savunma yapmayı düşünüyorlardı. Paşa iyi donatılmış kaleye hemen saldırmadı. Amacı buraya bir kale yaptırıp kışı burada geçirmek ve yazın düşmanın kalesini alıp planı uygulamaktı. Kırım ordusu da kışı Kırım'da geçirip baharda gelecekti. Haberi duyan askerler arasında bir anda galeyan oldu. Kırım askerleri, sipahileri kış konusunda çok korkutmuşlardı. Rusların gelmekte olduğunu, İran şahının saldıracağını, Nogayların taraf değiştireceğini ordu arasında yayıp duruyorlardı. Olay üzerine asker isyan etti. Giray Han doğru söylermiş, burada öleceğiz. Padişah Giray Han'ı dinlemedi, bizi buraya boşuna yolladı. Suçlusu da Kasım Paşa'dır diyerek ortalığı birbirine kattılar. Askerler yavaş yavaş firar edip ordugahı boşaltınca Paşa da 20 Ağustos'ta geri çekilmek zorunda kaldı. Paşa şehirden 60 kilometre uzaklaşmıştı ki İstanbul'dan mektup geldi. Padişah kati suretle geri dönmeyin orada kalın kanalı açın diyordu. Yazın büyük bir yardım kuvveti yollayacağını da eklemişti. Mektuba rağmen ordu Aza'a doğru yürüdü. Kuzey Kafkasya bozkırları askerler için çileli günlere sebep oldu. Askerlerin ancak yarısı Azak Kalesi'ne varabildi. Şüphesiz Osmanlı bir sene sonra tekrar bir sefer düzenleyecekti. Azak Kalesi'ne 3 yıllık erzak ve mühimmat depolanmıştı. Gelin görün ki ne olduysa Azak Kalesi'nde büyük bir cephane patlaması oldu. Birileri Osmanlı'nın kanal projesi için hazırladığı tüm ekipmanı havaya uçurdu. Büyük gayret ve masrafla girişilen Astrahan Seferi menfaatler uğruna başarısızlıkla sonuçlandı. Büyük Vezir Sokulu'nun hayalleri de böylece küçük oyunlarla suya düştü. Bu da durumu çok nazik olan Rusya için önemli bir kırılma noktası oldu. Kırım Hanı'nın konsol eşe söyledikleri bu entrikaları göz önüne koymaktadır. Astrahan'ın önüne gelince nehri geçip hücum etmedim. Bunu Moskov Çarı'nın hatırı için ve kendim için yaptım. Ben Astra Türklerin eline geçmesini istemiyordum. Böylece kendime hizmet ettim ve Kırım'ı Türklerin eline bırakmak istemedim. Osmanlı ve Rusya arasındaki gerilim ise daha yeni başlıyordu. Bu iki devlet önlerindeki yüzyıllar boyunca birbirleriyle savaşmaktan bıkmayacaklardı.